Merhabalar Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Camın arkasında teknik masada sevgili Barış ile birlikteyiz. Stüdyoda 3 konuğum var. Aslında 40 kişilik kalabalık bir ekibi temsil eden sevgili 3 kişi buradalar. Ilgın Yeşim Eldeş, Aslı Aldemir ve Bekir Süleymanoğlu bizlerle birlikte. Üçü de mimarlık öğrencisi olan yüksek lisans ve lisans öğrencisi olan 3 kişi. Aynı zamanda Team Bosphorus Boğaziçi takımı ismi ile uluslararası farklı disiplinlerden öğrencilerin bir arada enerji Etkin güneş panelli bir yapı ürettikleri ve bu seneki 2019 yılında FAS'ta, Marrakeş'te gerçekleşecek olan Solar Decathlon Afrika yarışması için projelerine devam etmekteler. Bizim de sürekli programlarda dillendirdiğimiz gibi Açık Mimarki ismiyle müsemma herkese açık. Bize yazarak projelerini burada anlatmak istediklerini söyledikleri için de ben çok memnun oldum. Tekrar teşekkür edelim geldiğiniz için. Projenizin detaylarını dinlemek için de sabırsızlanıyoruz, onu da söyleyelim. Öncelikle çok ilginç bir yarışma, 40 kişilik hayli kalabalık bir öğrenci ekibi olan bu yarışmada mekanik mühendisleri de var, mimarlar da var, ürün tasarımcıları da var. Bir yandan hayli kalabalık bir akademik ve profesyonel mentorluk sistemiyle işleyen bir yarışma. Siz detayları az sonra dinleyicilerimiz için daha detaylı aktarırsınız tabii ki. Ama şunu da söylemiş olalım, her sene farklı bir ülkede düzenlenen ve her sene gerçek bir arsada enerji etkin güneş panelli konut birimleri yapılmasıyla sonuçlanan bu yarışmada bu sene tekrar edelim. FASTAH gerçekleşiyor. Olacak. Nasıl gidiyor yarışma? Ee, yarışmanın şu an mimari projeyi geliştirme aşamasındayız aslında. Ee, ama bundan önce sanırım yarışma ile ilgili yarışmayı tanıtan bir şeyler söylemem gerekiyor. Solar Decathlon yarışması aslında Amerikan Enerji Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu bir yarışma. Her iki yılda bir farklı ülkelerde gerçekleşiyor. İlki 2002 yılında Amerika'da gerçekleşmiş. Biz ekip olarak 2010 2019'da FAS'ta gerçekleşecek olan yarışmaya hazırlanıyoruz. Ee, bu bir sürdürülebilir konut projesi yarışması aslında. FAS için hazırladığımız projede e, bu sürdürülebilir, ya FAS için ara, ya FAS için yapmış olduğumuz projede yerel malzemeyi kullanmayı amaçlıyoruz. Bunun dışında da sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi 40 kişilik kocaman bir ekibiz. Farklı disiplinlerden öğren yüksek lisans, lisans ve doktor öğrencilerinin bulunduğu bir ekip. Bir arada çalışmaya çalışıyoruz. Ee, bizim için hani projenin orada inşa edilip yapılmasının yanı sıra farklı disiplinlerden ekiplerin yan yana gelip profesyonel hayatta çatışan bu ekiplerin bu gibi yarışma süreçlerinde bir araya gelip çalışa, birlikte çalışabilmeyi öğreniyor olması ve deneyimlemesi çok güzel. Ee, bunun dışında mimari proje ile ilgili belki aslı bir takım bir şeyler söylemek isteyebilir. Ee, çok iyi anlattınız öncelikle. <gülüyor> Yok. <abi>. Bence beceremedim. <gülüyor> Yani e, mimari proje anlamında belki nasıl bir serüven geçirdiğimizi anlatabiliriz. Evet. E, i̇lk defa Afrika'da Afrika bağlamında yapılacak Solar Decathlon yarışması e, ve çeşitli e, kuralları var. Örneğin beş kişilik orta gelirli bir ailenin e, kendi imkanlarıyla bu evi yapabil yapabilir olmasını istiyorlar. E, kendi yapı tipolojilerinin ötesinde yenilikçi bir yaklaşımla doğa dostu olarak bu evi inşa etmemizi istiyorlar. Biz de bütün bu parametreleri önümüze aldık, masaya koyduk, bütün ekipler olarak değerlendirdik. Ve uzun bir araştırma sonucunda, daha doğrusu uzun bir çalışma sonucunda e, şu anda hali hazırda geliştirdiğimiz e, mimari planlara aslında biraz eriştik. O noktada şunu da söylemekte fayda var. Bu hakikaten yarışma sürecinin sonunda 40 kişilik ekibin oraya gidip, Tıpkı beş kişilik bir aile gibi elleriyle üretebilecekleri Aynen ve öyle. içine girilecek ve etkin bir yapı olarak işleyecek bir yapı olarak tamamlanacak olan bir yarışma. Yani siz seneye tamamlamış ve bitirmiş olacaksınız. Aynen öyle. Kontu. Şu noktada bunu da ifade etmemiz gerekiyor ki 15 gün bir süremiz var. Limitli bir süre. 15 gün içinde böyle bildiğiniz eski yarışma videolarını seyrederseniz böyle bir kurdele kesiliyor ve start veriliyor. <gülüyor> ve o an dakika başlıyor yani. yani. 15 gün içinde o yapıyı orada inşa etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda evin e ...yarışma koşullarını sağlayıp sağlamadığı... ...evde verilen bir akşam yemeği ve... ...sinema izleme gecesiyle de... ...test edilecek. Yani belki evet. oradaki... ...ısısal konfor da... E, ...ölçülerek aslında evin yaşayıp yaşamadığı... ...çalışıp çalışmadığı da test edilecek. Evet biz bu 15 gün içerisinde orada bir sinema gecesi... ...düzenlemek zorundayız. Şartname'de böyle bir şey yazıyor. Hatta filmi falan da kendimiz... ...sedeceğiz. Bize de açık mı? <gülüyor> Gelirseniz tabii ki. Tabi ki. <gülüyor> Mutfağımızda... Paz Kralı'nın geleceği söyleniliyor. Bilmiyoruz emin değiliz. <gülüyor> Hadi bakalım... <gülüyor> ...bulaşıklara yardım ederiz diye <gülüyor> ...olur mu? En önde. <gülüyor> yani Fas'taki mimarlıktan bahsetmek gerekirse... ...genelde toprak yapıyla... ...evlerini inşa ediyorlar... ...ve Türk evine çok benzeyen bir yapı tipolojileri var. Riyad adını verdikleri... ...avlulu, açık koridor sistemli... ...genelde ortasında avluda su unsuru bulunan... ...bir yapı tipolojileri var. Biz aslında bunu analiz ettik... ...iyice inceledik fakat... Zaten biz de öyle bir şey onlara vermek istemeyiz. Onlar da bizden istemiyorlar. Eski yapım teknolojilerini ve ürettikleri konutları bir kenara bırakıp bizden bu yüzyola uygun yeni bir doğa dostu konut tipolojisi istiyorlar. Sonrasında belki bunu inşa da edecekler. Yani yapım yöntemini öğrenip sonrasında orada bunu kullanabilecekler. Eylül ayında bir workshop gerçekleşti FAS'ta. Mentörlerimizden biri Murat Hoca ve ekibimizden Esra katıldı. Orada e, fazla bir mimar sunum yapmış ve hiçbir şekilde Fas'a dair bir mimari öğe göstermemiş. Biz sizin bizim görmediğimiz bir şeyi bize getirmenizi istiyoruz demiş. Örnek teşkilesinde kesinlikle sunumda hiçbir şekilde kullanmamış ve bunu da belirtmiş Güzel. Yani siz bir yandan kadim bir aslında kuşaklar boyu aktarılmış bilgiden de gelen bir yapım tekniğini kullanıyorsunuz. Bir yandan da çağdaş teknolojilerle bunu da birleştiriyorsunuz. Bu konuda da hayli ilginç yenilikçi de çalışmalarınız var. Aynı zamanda da sponsorluk departmanınızdan ve sponsorluk arayışınızın sürdüğünden ve bunu da burada duyurmamızdan da bahsetmiş de olalım bu vesileyle diyelim. Hali hazırda bir hazır... Beton ve cephe sistemleri firması ile anlaşmış bulunmaktasınız ve bir yandan da malzeme deneylerinizi devam ettirmektesiniz. Fakat bu Solar Decathlon Afrika yarışmasını sürdürmeniz için de çeşitli tedarikçilerle de görüşmeniz ve bu konuda sponsorluk çalışmalarınız da devam ediyor. Hatta bunun üzerinden bir proje sürecin içinde gerçek pazarlama, sponsorluk, mimari tasarım, mekanik mühendislik dalları da olan bir aslında kendi içinde bir kurum gibi metabolizma gibi hareket ettiğinizde tekrar söylemiş de olalım tekrar da duyurmuş da olalım bu konuyla ilgili sponsorlu çalışmalarınızın devam ettiğini halihazırda da çok ilginç malzeme deneyleri yapıyorsunuz evet. bu işbirliğinin sonucunda da ee, her hafta birimiz fabrikaya gidiyoruz bahsetmiş olduğunuz firmanın fabrikasına gidiyoruz ve orada bir takım toprakla ilgili deneyler gerçekleştiriyoruz çünkü 15 günlük bir sınırımız inşa sınırımız olduğu için geleneksel yapım yöntemlerini eğer denersek 15 günü aşan bir zaman diliminde inşa edebileceğimiz için biz o yerel malzemeyi 15 gün içerisinde inşa edebileceğimiz hale nasıl getiririz diye kafa yoruyoruz. İşte bir takım handikaplar var toprağın çok ağır olması ve 15 gün içinde Ikea mantığında bir ev nasıl inşa edebiliriz gibi. Yani hani o şekilde kurgulamaya çalışıyoruz. Yani Tabii da... Ikea mantığını da şurada tekrar etmiş olalım sevgili Cenk'e de selam verelim. Özellikle son zamanlarda Ikea'nın da başlatmış olduğu afet sonrasında hızlı üretilebilecek kendi içinde enerji etkin olan ve güneş panelleri de olan yapı sistemlerinin çok ucuza mal edilmesi yanlış hatırlamıyorsam 3 basamaklı bir dolar miktarına tekabül eden bir şekilde hızlı bir biçimde satılıp yerinde inşa edilip hatta afet sonrasında olsun olmasın herkes tarafından yapılabilecek gibi de aslında ikiye mantığı diye aslında neredeyse bize değerleşmeye başlamış olan bir yapı teknolojisi aslında getirmiş oldular. Bu şu yüzden de ilginç bir yandan büyük firmaların da bu hızlı üretilebilecek enerji etkin konutlara giriyor olması durumu diye küçük bir parantez açmış olalım. Belki e, topraktan bahsetmişken e, 99,5 yaşındaki e, mentorumuzdan da bahsedebiliriz. Evet e, aslında başındayken açıklamayı unuttuğumuz bir şey var. Yani 40 kişilik kocaman bir öğrenci ekibiyiz ama bunun dışında yaklaşık bir 20 kişilik de kocaman bir akademisyen ve profesyonel mentor e, destek, desteğimiz var. Yani hani bu, proje, bu projeleri gerçekleştirirken akademisyenlerden ve profesyonel hayattaki alanında yetkin isimlerden destek alıyoruz. Bunlardan biri de Ruhi Hoca. Profesör Doktor Ruhu Kafescioğlu diyebiliriz ki toprak yapının Türkiye'deki babası. Aslı belki bu konuda devam etmek isteyebilir. Çünkü bu, bu aralar birebir de o çok fazla görüşüyor Ruhu Hoca'yla. Sağolsun. Evet yani bizim için çok büyük bir şans. Öncelikle şunu belirtmemiz gerekir ki e, biz Türkiye ekibini temsil ettiğimiz için inanılmaz mutluyuz. Çok heyecanlıyız. Bunun için her gün bir araya geliyoruz. Her gün çalışıyoruz. İşimizden, sosyal yaşantımızdan, okulumuzdan feragat ederek çalışıyoruz. E, Ruhi Hoca ile karşılaşmamız bizim için çok büyük bir şans aslında. Kendisi 99,5 yaşında çok yakında 100 yaşına basacak ve e, bizimle birlikte daha önce inşa edilmiş projeleri araştırdı. E, yöntemini nasıl adapte edebileceğimiz hakkında bizimle fikirlerini paylaştı. Kendisi e, yani hocaların hocası e, ve biz onunla bu şekilde karşılaşmaktan çok mutluyuz. Onun da adını burada bahsetmiş olalım. Onun bize inancı ve desteği çok yüksek yani. Biz böyle enerjimiz düşük onun yanına gidiyoruz ama onun öyle 99 yaşındaki o enerji ve o, o hala bir şeyler öğrenme ve bir şeyler üretme heyecanını görünce utanıyoruz yani evden çıkarken kendimizden. <gülüyor> ve sürekli bizi evinde ağırlıyor. Diyor ki işte her zaman bize bana ulaşabilirsiniz işte telefonla arayın. İşte ben arada bir yürüyüş yapıyorum ama sonra eve dönüyorum. Kapım her zaman size açık diyor yani. Çok sağ olsun. Ruhi Hoca demişken bu arada Ruhi Hoca'nın hala düzenlemeyi devam ettiği kendisinin de aktif olarak katılıp düzenlediği, insanlara eğitim verdi bir workshop çalışması var. İTÜ kampüsünde toprak yapılar workshopu. Yani Ruhi Hoca bize öyle bir örnek ki kendisi hala kalkıp tahtada çok güzel bir ders anlatmaya devam ediyor. İsteyen herkes katılabiliyor. Benim katıldığım workshopta doktor abilerimiz vardı 40 yaşlarında vesaire. Kendi evlerini yapmak istiyorlarmış. Hatta bulundukları illerden toprak örneği getirip onları değerlendirmek istemişlerdi. Yani insanlar o öğrencilik heyecanını tekrar tatmak için dahi oraya gidip e, bu workshop'a katılabilirler. Ruhi Hoca ile de tanışma imkanı yakalayabilirler. Çok güzel. Buradan da dinleyicilerimize de duyurmuş olalım. Solar Decathlon Afrika projesi yarışması için bir araya gelmiş olan re House projesini devam ettirmekte olan Team Bosforus Boğaziçi takımından sevgili Ilgın Yeşim Eldeş, Aslıal Demir ve Bekir Süleymanoğlu ile birlikteyiz. Bir yandan da bu yapıda hem geleneksel hem de Sonradan üretilmiş ve teknolojik olan yapı üretim malzemelerini ve metotlarını bir araya getirerek de aslında deneysel çalışmalar yaptığınızdan bahsetmekteydik. Şu anda da hali hazırda sponsorluk konuşmalarınızda devam etmekteler. Birlikte anlaşmış olduğunuz bir hazır beton ve cephe sistemleri üretim firması ile birlikte aynı zamanda da 99,5 yaşındaki çok sevgili Ruhi Hoca'nın da toprak yapım tekniklerini de birleştirerek aslında hızlı üretilebilecek deneysel ve bir yandan da Marikeş'in yerel mimarisiyle ile de uyumlu olan yenilikçi cephe Sistemleri üzerine çalışıyorsunuz. Bunun yanı sıra da yosundan enerji üretimi gibi de ilginç sistemler aslında peşinde araştırma yapıyorsunuz ve bu bir konuta nasıl adapte edilebilir gibi bu da çok ilginç bu proje ile ilgili. E, yosun teknolojimizden bahsetmek gerekirse hakikaten e, bitki e, biyo olarak bakıldığında dünyadaki bitki biyo kütlesinin üçte birini yosunlar oluşturuyor. E, ekosistemin Evet, daha Ekosistemin <gülüyor> aslında dönüştürücü, karbondioksit oksijene dönüştürücü ve biyokitle olarak yakılması anlamında önemli etmenlerinden biri. Biz de çok heyecanlanıyoruz. Alk teknolojisini evimizde kullanacağımız için. E, tabii biz e, mimar e, kimliğimizi de anlatmaya çalıştığımızda birçok konu eksik kalır. <gülüyor> <gülüyor> Belki... E, Neslihan hocamız evet, bunu evet. anlatsa bizim için çok daha iyi olabilir. Evet stüdyoya gelemeyip bize sesini gönderen projenin de mentorlarından sevgili Neslihan Say hocaya da buradan selam göndermiş olalım. İngiltere'de doktora sonrası çalışmalarını devam etmekte olan İstanbul Teknik Üniversitesi çıkışlı olan çevre mühendisi kendisi. Aynı zamanda da doçent doktor Ebru Hoca Akkaya liderliğindeki proje ekibiyle birlikte yosundan enerji üretimi üzerine detaylı bilgileri şimdi bizimle paylaşacak dinleyelim. Herkese tekrar merhabalar. İzninizle ben biz Yosun'la Reyard House projesinde neler yapıyoruz, onu nasıl kullanıyoruz? Herkesin anlayabileceği şekilde açıklamaya çalışayım. Ee, Mikroyosundan enerji elde edilmesi üzerinde bilimsel araştırmalara hala devam eden ama... Şimdiye kadar bir tek Hamburg'da Arup tarafından tasarlanan bir binada uygulanan bir teknoloji. Ee, onlar bitki yetiştirir gibi bina cephesine yerleştirilen akvaryum benzeri cam reaktörlerin içinde kimyasal gübre ekleyerek, saf karbondioksit ekleyerek yosun ürettiler ve bunu biyogaza çevirdiler. Daha sonra yine bizim de kullanmayı planladığımız bir mikrosistemde elektrik ve ısı üretiminde kullandılar. Evet. Biz bunun da bir adım ötesine geçip bunun için atıkları kullanalım dedik. Benim doktora teziminde konusu olan mikro yosunlarla atık su arıtma, tarım yapar gibi biyokütle üretme ama bu sırada atıkları kullanma fikri dünyada da çok popüler olan, argesi yapılan ama uygulama örneklerine pek rastlanmayan bir teknoloji. O sebeple bu teknolojinin bir konut projesinde kullanılması bizim projemizin de en inovatif yönlerinden bir tanesi. E, Riyard House için atık su akımları ve mutfak atıklarının organik atıklar başta olmak üzere e, ayrı ayrı toplandı. Ek olarak yosun biyokütlesinin üretileceği bir sistem tasarladık. Bu sistemde yosun biyokütlesinin diğer organik atıklarla birleşerek biyogaza dönüşmesi, bu biyogazın da evin elektrik ve ısıtma-soğutma enerjisine katkı sağlamasına hedefliyoruz. Ayrıca e, sistem elektrik üretirken çıkan Emisyonu da yosun havuzuna geri besleyerek karbondioksiti yosunlara kullandırıp atmosfere oksijen salacak şekilde e, tasarlamayı düşünüyoruz. Yani projemizde peysajın bir parçası olarak tasarlanan mikro yosun havuzu bir fotosentez makinesi gibi çalışacak. Karbondioksit alıp oksijen verecek ve atmosfere oksijen salarken aynı zamanda sıfıra tık yaklaşımına da katkı sağlayacak. Evet, sevgili Neslihan Say hocamız, bize çevre mühendisi olan hocamız bize Yosun'a enerji üretimi üzerine Solar Decathlon Afrika yarışmasında bir öğrenci ekibi, 40 kişilik bir öğrenci ekibi oluşturmuş olan ve ekipten üçünü burada ağırlamakta olduğumuz Riyadh House enerji etkin güneş panelli, Fas'ta gerçekten 2019 yılında üretilecek olan bu enerji etkin yapıyla konut birimiyle ilgili de bilgi vermiş oldu. Hatta projenin sonunda bu konut birimleri gerçekten üretilebilir, hatta insanlar tarafından yapılabilir ve içinde barınılabilir bir köye de dönüşebilir demiştiniz değil mi? Daha önceki projelerde de öyle uygulamalar olmuş galiba. Aslında evet. bu konuda köyden ziyade bizim mentorlarımızın verdiği demeçlerde isimlendirmesi e, kampüs şeklinde oluyor. Çünkü Hı. inşa edilen alanlar birer ARGE e, birer e, bilim kaynağı olduğu için orada insanlar bilim icra ettiği için kampüs demek daha doğru oluyor diye, diye düşünüyorlar. Geçen sene de geçtiğimiz iki sene içerisinde de biz Çin'deki yarışma için e, hazırlanıyorduk. Adını telaffuz etmeden geçmeyelim. E, Nürüfer Eğrican hocamız e, bizim tacımız, mentor hocamız o bizim onun önderliğinde yaptığımız bir çalışmaydı. O zaman bizi zaten diğer ekiplerden bir adım öne taşıyan özelliğimiz ALT teknolojisini kullanmamızdı. Çin'e biz bir hazırlık yapıp bir e, sunum hazırlayıp hatta maketimizi ekleyerek götürüp orada yaptığımız sunumda çok büyük ilgi görmemizin temel kaynağı da buydu. Bu sene üzerine toprağa ekleyerek fasla devam ediyoruz. Yani projenin aslında ilk 20'ye kalıyor olmasının sebeplerinden biri birincisi Toprak, ikincisinin de Alk. Evet bunu da söylemiş olalım. Çünkü söylemedik. Türkiye'yi de temsil eden Boğaziçi takımı Team Bosforus ekibi, üçünü burada ağırladığımız 40 kişilik öğrenci yarışması ekibi, ilk 20'ye kalan ekiplerden bir tanesi. Çok çok sevindik bunun için de. Heyecanla bekliyoruz 2019 yılına kadar. Aynı zamanda yarışmanın da 10 kriteri olduğundan da bahsetmiştiniz. Evet. O 10 kriteri sayabilirim. E, mimari bunlardan biri ardından market potansiyeli, mühendislik, iletişim, inovasyon, su yönetimi, sağlık ve konfor, cihazlar, ev yaşamı ve enerji. Bunun dışında da e, test, e, temsil ettiğimiz ülkede sürdürülebilirliğe ne kadar farkındalık yarattığımızda bu kriterlerden biri yapmış olduğumuz evi e, bu ülke Türkiye içerisinde ne kadar tanıtabildiğimiz ve sürdürülebilirliğe ne kadar farkındalık yarattığımız de puan alacağımız noktalardan bir tanesi bunlara ilk olarak. Onun dışında sponsorumuz olarak bize destek verecek firmalara da şöyle bir e, çağrımız olabilir. Aynı zamanda Solar Decathlon Afrika'da inşa edilecek bu köy bir fuar alanı olacak. E, ve oraya pazara açılmak isteyen e, iş adamlarımız da bize destek olarak aslında fuarda kendilerine yer edinebilirler orada. Daha önceki fuarlara katılım oranları hakkında bize çeşitli veriler geldi yaklaşık 500 bin kişinin en az fuar alanında gezdiği ve oradaki yapı teknolojilerini gördüğünü biliyoruz buradaki farkındalığın yanında bir de o tarafta Afrika'ya uzanan Afrika'ya uzanabilecek bir iş potansiyeli de var Evet. bundan da belki bahsetmemiz doğru olabilir bu ilk 20'ye kalan ekipler şu anda üretim yapmaya devam ediyor evet. değil mi? Aslında proje e, en başına bahsetmemiz gerekiyordu. İki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada kaç takım katıldığını açıkçası bilmiyoruz. E, ondan seçilen ilk 20'ye giren projeler belirleniyor. Ve daha sonra bu projeler 2019'da FAS'da bir bölü bir ölçekte projelerini inşa etme hakkı kazanıyorlar. Evet aynı zamanda bu... İlk 20'ye giren ekiplerin aralarında da hepsi öğrenci olan fakat lisanstan doktoraya kadar da değişen yelpazelerde. Aralarında mekanik mühendisleri de, ürün tasarımcıları da, tasarımcılarda, mimarlarda bulunan çok farklı disiplinlerden öğrencilerinde bulunduğunu tekrar söylemiş olalım. Şu da bana çok ilginç geldi. Hakikaten içinde kendi bölümleri olan başlı başına bir proje sürecini sponsorluk anlaşmalarından pazarlamaya kadar hatta yerinde bir şantiye takibini yapıp bir... İşte bu herkesin kabusu olan deadline'lar, son teslim tarihlerini de gözeten böyle hani başlı başına bir aslında gerçeğini de yaptığınız proje süreci olarak yapıyorsunuz. O da bana ilginç geldi burada. Evet, background'unda çalışma süremiz biraz böyle şey sizin dediğiniz gibi aslında. Her iki haftada da bir, aslında her haftada bir öğrenci ekip olarak toplanıyoruz. Her iki haftada bir de mentorlarımızla birlikte toplanıyoruz ve o, o süreç içerisinde yaptığımız e, projeyi onlarla paylaşıyoruz. Şimdi nasıl gidiyor? Şu aralar. <gülüyor> Biz hep bomba gibiyiz. Ha, güzel. Yani mekanik ekip mimari hakkında bize eleştirilerinde bulunuyor. Biz mekanik ekiple çeşitli... İletişim yollarıyla e, projeyi tartışıyoruz. Normalde çok daha katı olarak görülebilecek bu süreci biz e, arkadaş ortamında birbirimizle e, artık neredeyse keyifli vakit geçirir halde tartışarak çözmeye çalışıyoruz. Birbirimizi yani e, hem çok seviyor hem de işimizi çok seviyoruz. Bu bağlamda da sürekli durmaksızın çalışıyoruz. Mesela Bekir dün iki buçukta uyudu proje teslim etmek için. Şey Mesela 21 ayın yirmi birinde bir teslimimiz var. Design delivery diye O teslim için çalışıyoruz... ...bu ara. Ve şey... ...hani bir mimari ekibin bir mi deadline'i var... ...mekanik ekibin bir deadline'i var... ...işte me mekanik ekip mi mimari deadline'i... ...geliştirdiği için sürekli ...hey mimarlar proje ne durumda falan diye... ...sürekli WhatsApp'tan <gülüyor> darlıyorlar mesela yani. <gülüyor> Biz de sürekli aslında sürecin... ...her şeyle birlikte değiştiğini... ...mimarinin birçok parametreyle birlikte değiştiğini... ...örneğin malzemede minik bir değişimin... ...aslında bütün üretim tekniğini... ...değiştirdiğini, dolayısıyla projeyi... ...değiştirdiğinden bahsediyoruz... Ya şöyle belki tanımayabiliriz Profesyonel hayatta daha sert olan bu süreci bu yarışma ekibiyle biraz daha yumuşak ve daha öğretici bir şekilde uygulamaya çalışıyor ve kavruyoruz aslında. Bir yandan da çok güzel. Hani ekipte herkes öğrenci. Bunun yanı sıra aynı zamanda örneğin burada bizimle birlikte olan Bekir gibi ki Ilgın'da yeni tezine odaklanmış durumda olduğunu ve bu yüzden hani işine ara verdiğini söylemişti. Aslında herkesin başka da hem okulu var hem işi var. Bunun yanı sıra da böyle bir hem mentorlarla akademisyenlerle profesyonellerle hem kendi aranızda gerçek başka bir proje süreci yürütüyorsunuz. Size başarılar dileyelim, merakla bekliyoruz diyelim ve Çok tekrarda sponsorluk arayışınızda buradan açık radyo stüdyolarından herkese tekrarlamış olalım. Özellikle malzeme ve tedarikçilerle ilgili bunun yanı sıra her türlü kaynağı ve işbirliğine açık olarak da solar de Katlon Afrika yarışımız kapsamında enerji etkin hem yosunla enerji üreten hem de güneş panelleriyle kendi kendine sürdürülebilir bir yapı olan bir konut olan bu konut birimini Marakeş'te 2019 yılında elleriyle bizzat inşa edip yetiştirmek üzere de kaynak arayışında olan bu ekip bizimle birlikteydi. Ilgın Yeşme Eldeş bizimle birlikte olanlardan biriydi. İTÜ Mimari Tasarımda yüksek lisans öğrencisi, projenin koordinatörü kendisi. Mimar ekip lideri olan Aslı Aldemir yine bizimle birlikteydi. İTÜ Mimar Tasarımda yüksek lisans öğrencisi bize yapının detaylarıyla ilgili de çok güzel bilgiler verdi ve bir başka konuğum da Bekir Süleymanoğlu'ydu Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisans sürecinde aynı zaman lisans eğitimini bitirme sürecinde bütün projeyle uğraşırken bir yandan da bitirme projesi jürileriyle de uğraştığında hatırlamış şey. olalım ve başarılar <gülüyor> dileyelim hepinize O aşamayı geçtik aslında yani ufak tevhik pürüzler kaldı sadece. <gülüyor> e hadi diyeyim. bakalım. O zaman sizleri meraklı bekliyoruz diyelim, projenin de detaylarını takipte olacağız diyelim. Ve hazır güneye giderken ve güneş panelleriyle ilgili proje yapıyorken de Team Bosforus Boğaziçi takımı bizler için seçti. Bu usulluk özleminden güneye giderken diye proje ilerlerken de veda etmiş olalım. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Projeyi de takipte olalım Açık Radyo dinleyicileriyle birlikte. Son olarak da şunu duyurmuş olalım. Açık Mimarlık söylediğim gibi programında başında ismiyle müsemma. Her türlü duyuruya paylaşımı açık. Siz de projenizi aktarmak isterseniz özellikle öğrencileri burada ağırlamaktan son derece memnun oluruz. Açık Mimarlığı dinlediniz bulutsuz gözleminden güneye giderkenle veda edelim. Ve Solar Decathlon Afrika yarışmasına da başarılar dileyelim. Ben yağmur Yıldırım. Hoşçakalın. Altınlar çalışıyorlar Yüce dağlar ilerde mor En yüksek en önce yolda Güneş yükseliyordu Yüreği giderken. Yolda Güneş yükseliyor. Yüreği yolda Güneş yükseliyordu Güneş yükseliyordu bir Güneş Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kalebodra teşekkür ederiz.